Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. ...bugünkü programımızın destekçisi Nedret Durukan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet Elvan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün 1 Mayıs Uluslararası İşçi, Emekçi ve Çalışanlar Günü e, hepimiz için kutlu olsun diyelim. Evet, herkesin bayramını kutlayalım. Evet, e, bütün e, emekçilerin, evet. emek verenlerin bayramı kutlu olsun. Ee, bu konuda tabii yani Türkiye'de e, biz sürekli takip ediyoruz iş cinayetleriyle ilgili olarak. Belki de hani Gün olarak uygun bir gün değildi ama e, onunla bir, bir değmemiz lazım. Rapor yakında çıkacak ama evet, birkaç e, gün içinde çıkar. Son günlerde su, son derece yoğunlaştığını haber kanallarından duyuyoruz ve gerçekten üzücü bir noktadayız yani e, bu konuda. Her gün gazdi açtığınızda her dinlediğimizde artıyor, artıyor, arttıkça artıyor ve de e, bir de hani e, sanki daha geniş bir alanda bu olaylarla karşılaşmaya başladık. E, olumsuz bir gidiş var. Evet. Gerçekte, gerçekten olumsuz bir gidiş var. Evet, bugünkü programımızda aynı zamanda e, Esenyurt'taki bu e, caddede e, yarıkların açılması, çökmelerin olması konusunu da ele alacağız. E, biraz sonra jeofizik mühendisi ve İstanbul jeofizik mühendisleri... Odasının, odasından Savaş Karabulut arkadaşımıza bağlanacağız. Ondan buranın zeminine ilişkin bilgileri alacağız. Ama ondan önce vermek istediğimiz bazı haberler bilgiler var. Aslında bu vereceğimiz haberleri daha öncesinde bilgi olarak duyurmuştuk. Ama ilk bilgiyi şöyle verelim. 3 Mayıs tarihinde de yani iki gün sonra da Dünya Basın Özgürlüğü günü. E, ülkemizde basın özgürlüğünün de e, gününü de kutlamak çok zor bir hale geldi. Cezaevindeki e, basın mensupları nedeniyle en son Cumhuriyet Gazetesi'nden e, arkadaşlarımız da e, biliyorsun. Evet. E, yeniden yeniden cezaevine girdiler. Evet. E, şimdi e, bu e, iki etkinlikten birincisi kentsel afetler risk yönetimi yerel yönetimler hukuki sorunlar sertifika semineri evet, buna bu, sen geç, geçtiğimiz programlarda biz buna katılacağımızı ve izleyeceğimizi belirtmiştik ben birinci sinemanı maalesef kaçırdım ama ikinci seansında oradaydım oldukça geniş çerçeveli ve kapsamlı bir seminerdi afetle ilgili değişik alanlarda Esasında benim gözlemlediğim daha çok hukukçuları bilgilendirmek açısından düzenlenmiş bir programdı. Ama dışarıdan izleyiciler açısından da oldukça eğitici, oldukça bilgilendirici sunumlar oldu. Şöyle e, özetlemek gerekirse, esasında ilk e, programın ilk sunumu o gün e, 27 e, Mart'taki sunum, e, Profesör Doktor İclal Dinçer Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Türkiye'de afet riskleri ve kentleşme ve özellikle son dönemlerin çok e, popüler başlıyor olan e, dirençli kentler yaratma üzerine çok e, gerçekten e, ilginç e, bilgilendirici güzel bir e, sunum yaptı. E, Türkiye'de e, ...durumun vahametini anlamak açısından o şeyi semineri e, konuşmasını izlemekte fayda var diye e, düşündüm. E, gerçekten gerek yasal e, açıdan gerek yasaların uygulanması açısından... E, ...gerekse de işte geçmişteki tecrübelerden e, yaşananlardan ders alma açısından... ...ne durumda olduğumuzu e, son derece açık ve net bir şekilde özetledi İhizler Hanım... Ondan sonra gene değişik bir başka konu, küresel iklim değişikliğiyle olarak ve ormansızlaşmayla ilgili olarak Profesör Doğan Aytolunay'ın bir sunumu vardı. Ormansızlaşma ve küresel iklim değişikliklerinin yeni potansiyel tehditler halinde afet risklerinin üzerine nasıl bir etki yaptığını, afet risklerini nasıl arttırdığını bize e, anlattı, katılımcılara anlattı. Onunla bir e, başka sunum ise afet lojistiği üzerineydi. Yani gördüğümüz gibi oldukça değişik e, alanlarda e, de, konuşmacılar ama her biri kendi alanında gerçekten e, değerli katkıları olan konuşmacılardı. Afet lojistiğinde doçent doktoru Ebru Demirci, afet e, özellikle müdahale anında, e, müdahale döneminde afetlerde e, lojistiğin önemi ve e, ne gibi problemlerle karşılaşıldığı konusunda e, bir sunum yaptım. E, bir diğer e, ölden e, ikincis bölümünde ölden sorun e, afetlerin e, afette ekonomisi üzerine Profesör Doktor Mehmet Andaktan İstanbul Üniversitesi e, öğretim üyesi Profesör Mehmet Andaktan Andaktan e, bir sunum izledik. E, profesör Adak özellikle 1999 depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini örnekleyerek e, afetlerin ve afetlerle ek ekonomik kalkımının ilişkilerini e, e, e, e, özetledi, anlattı. E, bir başka e, sunum bence e, hani günün en ilginç sunumlarından bir tanesi. E, avukat Filiz Saraç'ın e, bina çökmeleri ve afet davaları üzerine olan sunumuydu e, dinleyenlerimiz bilirler Filiz Saraç bizim daha önceki programlarımıza da katılmış konuk e, olmuştu, olmuştu. ve e, umarım yakın bir tarihte yeniden olur e, özellikle bu e, Yalova'daki e, bir e, yıkımınla olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davayı takip eden ve o davada e, kazanan ve e, hukukçulardan olduğu için e, ö, o önemli bir katkısı var. E, İstanbul Barosu Yönetim İmpotu, Kurulu evet, aynı İstanbul zamanda Evet. E, son dönemlerde özellikle bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri dava sonuçlarına bağla, bağlı olarak e, ceza ve hukuk davalarında e, bu e, bina çökmeleri durumunda meydana gelen e, bir takım değiş, değişiklikler e, bunun yansımaları üzerine e, ilginç bir konuşma yaptı. E, enkaz Atık yönetimi üzerine Evin Naz, Çevre Mühendisleri Odası'ndan Evin Naz'ın bir sunumu vardı. E, o da esasında çok göz ardı edilen ama birebir benim İzmit'te e, Kocaeli depreminden sonra yaşadığım çok büyük miktarda enkaz kaldırmanın getirdiği ve e, bu işi iş de işte e, çevre kirliliği e, toprak kirliliği ve benzeri konularla ilgili e, bir takım kaygıların üzerinde durdu e, gene son konuşmacı olarak da e, Akut'tan Ar Arama Kurtarma Derneği'nden Hatice Yakıncan'ın da bir sunumu oldu e, kısaca böyle e, özetleyelim ama e, dinleyicilerimize şunu da belirtelim biz Avukat Filiz Sarıcı yeniden e, buraya misafir edeceğiz çünkü İstanbul'da deprem de olmaz olm e, ...binalar çöküyor. E, bu Yeşil Yurt binası arkasından e, Katane'de geçenlerde bir e, gene e, ...bina yıkıldı. E, bunlarla ilgili olarak e, özellikle bu hukuk ve ceza davalarında e, açılmasında karşılaşılan sorunlar, bunların yürütülmesi ve karara bağlanması ile ilgili hukuki sorunlar. Evet, e, sorumluluklar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, zaman aşımı falan gibi konular... ...bunlar gerçekten e, ve çok insanı artık ilgilendirmeye başladı bu kadar Binası, çöken sayısı arttıkça e, o anlamda ilgi çekici bir e, herhalde program olacak o. Evet. Ee, enteresan yani deprem olmadan uh, patır patır binalar evet, aşağıya yani inmeye başladı. Evet. Bi, bi, birazdan şeyi konuşacağız belki İstanbul'da e, heyelan olaylarını ama hani ben e, senin girişine şöyle bir müdahalede bulunacağım. Sen dedin ki Esenyurt, Esenyurt değil sadece e, Sancaktepe'de ve e, ba, Doğru. şu anda hatırlamıyorum başka bir yerde daha e, benzer bir şey var. Zaten İstanbul'un jeolojisi ile ilgili e, bu kaygılar çok eskilerden beri dile getiriyor. Uzun zamandır. İki, iki, evet 2000 evet. yılı başından itibaren hatta sanıyorum 2010 yılında filan bayağı ciddi olarak, e, konu gündeme gelmişti. Ama şöyle bir internette ben tarama yaparken birdenbire 2018'de de aynı sorunun Esenyurt'ta yaşandığını, 2017'de yaşandığını yani her sene mutlaka e, birkaç me değişik yerde Esenyurt'ta olsun, başka ilçelerde olsun buna benzer heyelan sorun problemlerinin ortaya çıktığını görüyorum. Şimdi. Evet. Yollar çatlıyor, çökmeler oluyor, binalarda, binalarda çatlaklar, çatlaklar oluşuyor. oluşuyor. Evet. Binalarda e, çökmeler oluyor evet. e, ve e, sen yakın bir tarih verdin ama e, gördüğüm kadarıyla 2000'li yıllardan itibaren aynı bölgelerde e, bu tür olaylar sıkça Evet, yani konumuzdan e, bu daha da detay alacağız tabii ama esen yurt özelinde e, konu uzun zamandır tartışılıyor ama sadece esen yurt olmadığını da biliyoruz e, çok daha geniş bir alan e, bu tür e, Te tehlikelere maruz. Evet. Ee, geçen hafta İstanbul'da Afet Risk İdaresi'nde çok aktörlü disiplinler arası yaklaşım başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi düzenledi. 24 Nisan ve 25 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Ee, aslında tabii ki körfez depremlerinin e, 20. yılı e, dolayısıyla e, çok sayıda... E, toplantı, e, sempozyum, konferans düzenlenmeye başladı. Biz de bunları olabildiğince izlemeye, yakından takip etmeye çalışıyoruz. 24 Nisan'daki programda e, birinci oturum afet risk değerlendirmesi üzerineydi. Ve burada afet risk yönetiminde çok disiplinlik neden gereklidir üzerine e, doktor öğretim üyesi Nazan Cömert konuştu. E, ...bir sunum yaptı. E, Profesör Doktor... ...Miktat Kadıoğlu hocamız... ...iklim değişiklikleri ve afet üzerine... ...sunumunu gerçekleştirdi. Afet risk yönetimi için... Mega şehir gösterge sistemi... ...Megaist, İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...aslında bu Megaist'in... ...faaliyetlerini... E, ...dinleyicilerimiz internet üzerinden de... E, ...izleyebilirler. E, eğer yanlış hatırlamıyor... ...isem... E, ...Şişhane durağında bir şeyleri de var. Ofisleri de var. O ofise de uğrayıp bilgi almak hmm. mümkün. Ofisin sanıyorum Şişhane tarafındaki çıkışında, tünel tarafındaki değil, Şişhane tarafındaki çıkışında. Burada Osman Kılıç İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir sunum yaptı. Bir sonraki sunum afet risk azaltma ve iklim değişikliğine uyum üzerineydi ve Profesör Dr. Doğanay Tolunay İstanbul Üniversitesi'nden sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye ve deprem riski üzerine de Boğaziçi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nden Doktor Doğan Kalapat sunumunu gerçekleştirdi. Ee, i̇kinci oturum acil durum organizasyonu ve koordinasyon üstüneydi. Uluslararası ilişkiler teorileri kapsamında insani yardım örgütleri hakkında sunumu Gonca Oğuzgök gerçekleştirdi. Doğan, doçent Doktor. Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kriz yönetimi sunumunu ise Profesör Doktor Ömer Faruk Gençkaya gerçekleştirdi. Afet yönetimi deneyimleri ve baka paylaşımını Renata Elias Marsh Risk Consulting'den gerçekleştirdi. Tam planı ve İstanbul uygulamaları üzerine il afet ve acil durum müdürlüğü AFAD'ın bir şeyi oldu sunumu oldu afet ve alternatif haberleşme kanallarının önemi üzerine de Aziz Çosa'nın bir sunumu olacaktı ama Aziz Şasa zaman darlığı nedeniyle kendi söz hakkını diğer konuşmacılara verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı ve AKOM Koordinasyon Çalışmaları üzerine de Mehmet Esmer ve Ufuk Yıldırım birer sunum yaptılar. Deneyimler ışığında etkin acil müdahale planlamasının temel unsurları üzerine de Emin Pehlivan dostumuz, ...Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı... Evet. ...İstanbul'a geldi ve sunumunu gerçekleştirdi. 25 Nisan oturumuna ilişkin bilgileri ise bilahare verelim. Şimdi telefon hattımızda Savaş Karabulut arkadaşımız var. Bahsetmiştim en başta jeofizik mühendisi... ...ve aynı zamanda İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi. Merhaba Savaş Bey... Merhabalar Güven Bey, kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkürler. Programda Elvan Tekin ile birlikteyiz. Merhabalar Savaş Bey. Merhabalar Elvan Bey, merhabalar. Evet efendim, bugün 1 Mayıs, e, kutlarız. Fakat siz aynı zamanda e, 1 Mayıs alanlarından birindeydiniz. Bize kısaca bilgi verir misiniz? Neredeydiniz ve ne olup bitti? Merhaba. Öncelikle tüm İŞİD sınıfının ve aynı zamanda şu anda işsiz kalan tüm arkadaşlarının, aynı zamanda tüm KHK'lı arkadaşlarının, ben de bir KHK'lıyım çünkü. Biliyoruz, evet. KHK'lıyım demiştim. Tüm İŞİD sınıfının işi bayramına birlikte dayanışma mücadele gününü kutluyorum. Ben Bakırköy'deydim. Bakışöy'de çok yoğun bir katılım vardı. Daha önceki yıllara göre özellikle son seçimlerden kanaklı olsa da gerek. Birazdan insanlara motivasyon geldi galiba. Ee, güzel bir şey, bir Mayıs e, kutlaması vardı. Ben bir buçuk iki saat civarı kaldım. E, daha sonra işte programa katılacağım için yakın bir yere ayrıldım. E, o yüzden de çok güzel, çok coşkuluydı. Yani şu anda devam ediyor hala öyle mi? Şu anda devam ediyor. şu anda ediyor, evet, şu an devam ediyor. Bakışöy'de devam ediyor şu anda. Çok güzel. Çok güzel. Ee, kalabalık derken herhalde odalardan katılım var ee, ve meslek odaları e, meslek odaları diskin katılımı çok fazla kalabalık değildi. Yine. ben e, şey hep benim e, aslında bir bakımlarda biraz daha eleştirdiğim nokta iki sınıfının e, alanlarda olması çok önemli. Bu noktada sendikaların çok büyük görev var. Keskim görece olarak daha kalabalıktı kitlesi. Sendikalar, Siyasi partiler op, meslek odamız gelmişti. Meslek odamız gayet iyi ve kalabalıktı. E, siyasi partiler part... ve e, güzel bir kitle vardı. 72 senelere göre çok daha kalabalıklık onu söyleyebilirim hatta. Evet. Siz efendim İstanbul Üniversitesi'nde e, doçent idiniz ve e, KHK ile görevinizden uzaklaştırıldınız. Evet. E, e, e, evet. E, şu anda başvurdunuz. Başvurunuzun sonucunu alabildiniz mi? E, yok. Bütün aşağı yukarı. Şu ana kadar e, OHAL komisyonu KHK'lılarla ilgili e, yarısını yaklaşık 625 bin kişinin kararını verdi. Bunu sadece geri kabul oranı çok düşük oranda. Evet, e, maalesef. Şu e, an yani şey bu, bu noktada e, ben hala e, oal komisyonunun kararını bekleyen kişiler arasındayım. Hmm. E, oal komisyonunun kararıdan sonra da e, işte ya kabul edilecek kurumlarımıza geri döneceğiz, ya da kabul edilmeyeceğiz, redizile, Ankara İdare Mahkemesine dava açıp e, başka bir dava sürecini yürütmek zorunda kalacağız. Başlatmak zorunda kalacaksınız. Evet. Evet, evet efendim. Peki bizim e, bugün size e, telefonla bağlanmamızın nedeni bu Esenyurt'ta e, yol çökmesi, binaların boşaltılması. E, siz de bir yer bilimci olarak bu bölgeyi e, incelemiş uzmanlardan birisiniz. E, buranın e, bölgenin e, durumu konusunda, zemini konusunda... Bilgiler rica ediyoruz. Nasıl bir zemini vardır? Riskleri nelerdir? Çünkü bu konu senelerden beri hep üzerinde durulan, konuşulan, defalarca caddelerin çöktüğü, binalarda çatlakların, hatta binalarda çökmelerin tespit edildiği bir bölge. Evet, evet. Ben ben şöyle şey geçeyim. Ben İşofik'im. Ben tüm Mapshop'sik'im. Profesörü İstanbul'da ve ÜET'ye aynı zamanda ve İstanbul Üniversitesi Rusumlar de boyunca deprem başlamak üzere. Depremin tetiklediği heyelanlar konusunda da çalışmalar yaptım. E bu bölgede 26 Nisan'da cuma akşamında bir çökme haberi geldi ve zeminde oturmalar olduğu söylendi. Daha sonra bunun üzerine e, bölgeye işte valilik e, değişik bilimleri, afat ve benzeri bilimleri göndererek burada incelemelere başladı. Ben de 27'sinde gittim, e, Cumartesi günü e, ve bu bölgede e, inceleme yaptım. Tabi buraya girmek yasaklamamadı, ama için e, gerekli izinleri alıp e, özellikle yarıkların olduğu yerleri takip edip yarıkların nasıl devam ettiğini öğrenmeye çalıştım. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. İstanbul'un Avrupa katında e, özellikle Büyükçekmece ile Kürtçekmece göller arasında kalan da birçok farklı heyelan kütlesi var. Bizim en çok bildiğimiz eylan alanın büyük çekmecenin olduğu yer, büyük çekmecede bizim bildiğimiz 5 tane heyelan kütlesi var. Farklı, işte burası çukurlar, tırnak tepeler, 15 evler gibi ve deve barıtan heyelan heyelanları var. Bunun dışında en son 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan Avcarda bulunan balaban heyelanı var, Galo heyelan. Bunun dışında Küçükçekmece gölü'nün hemen batı kenarında Füülsköy'ün olduğu alanda, Filizköy, özellikle Füülsköy istasyonunun altında kalan alanda bir heyelan sitesi var. Küçükçekmece minik istasyonu olduğu alanda bir heyelan sitesi var ve bizim günümüzde aslında en çok bildiğimiz Ambarlı limandan başlayıp Bahçeşehir'e doğru giden Hat üzerinde yani haram dere dediğimiz hat üzerinde geçerken özellikle Doğu ve Batı aksında farklı yerlerde heylan e, şeyleri var. Hareket, kitle hareketleri var. Yani sahilden e, teme kadar uzanan bir alandan bahsediyoruz. Oldukça evet. geniş bir bölge. Evet geniş bölge. Bunun özellikle yola yakın kısımlarında çünkü heylan dediğimiz şey aslında Karadeniz'den çok fazla bildiğimizdir özellikle Karadeniz halkının çok fazla bildiği günümüzde. Ee, Türkiye'nin heylan harcısına baktığınızda en çok e, heylan olan olarak aslında Karadeniz sahil şeridi nedeni de eğimin olması. Eğimle yo çok yoğun yağış. Tabi şimdi burada aslında şu geliyor. Bizim özellikle çalıştığımız bölge dışı da E5 ile çevre yolunun kesiştiği alanda kalıyor. Esen yurtum, güzel yurt mahallesi burada. Yani tam çevre yoluyla şeyin arasında kalıyor. Ee, bu e kesiş kesiştiği noktaya yakın bir yerde kalıyor. Evet. Buradan, Burası normalde tabii e, öncelikle şunu söyleyene gerekir. biz TUMOK, e, Türk mimarlar sosyologlar olarak biz insanların güvenli barınma hakkının sağlanması konusunda birçok davamız var özellikle bu şey son yıllardaki tabii ki, Kuzey Otoyolu, çevre yolu ve yani benim de, değişik e, bina yapılan binalara karşılaşılan davalarımız var fakat bu bölgelerle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bizim zaten yıllardan beri söylediğimiz şey şu İstanbul deprem hazır değil. Şimdi e, depremlerle heyelanları birbirine bağlamak gerekirse heyelanlar iki e, nedenden dolayıdır. Birisi dinamik kuvvetler dediğimiz depremler İkincisi de statik yükler net, neticesinde olabilir. Şimdi ben e, yakın zamanda bu bölgede olan bir deprem e, görmediğime göre e, bu mevcut e, esnafdaki güzel yük maresindeki mevcut kitle harekisinin tetikleyen bir statik kuvvetin olması gerekiyor. Şimdi statik kuvvet diyeceğizde şu geliyor: burada bir eğim olması gerekiyor, bir yoğun yalış olması gerekiyor, yoğun yalış olması, olması gerekiyor. Fakat son, son günlerde geçiş sırasında bir yoğun bir yalış olmadı. Yani özellikle bulunan mevcut biyolojik bilimler, onlara da biraz sonra söyleyeceğim size, bu birimlerin e, özellikle çok yoğun, işte 850 milimetrelik ortalama bir yarış aldığımda, e, aniden bir yarış bastırdığımda böyle bir kitle hareketi, özellikle kar yarışları tetiklenebilecek e, doğru bir durum. Fakat böyle bir yarış da olmadı. O zaman aklımıza ne geliyor? Aklımız o zaman burada yapay etkenlerle oluşmuş bir durum mu var acaba? Çünkü heyelan tetikleyen yani şeyler aslında e, bir eğim, iki su, üçüncüsü derecelindeki bulunan kütlenin miktarı. Şimdi normalde biz bu bölgenin e, aslında internette son günlerde de paylaşılmaya başlandı. E, bazı araştırmacıların e, haritaları vardı internette, o zaman da gördüm. Bu bölge aslında Özellikle son iktidarda AKP iktidarda döneminde özellikle çok yoğun bir şekilde yerleşim açılmış bir alan. Mesela özellikle seçim döneminde dikkat ederseniz 31 Mart seçimlerinde. Ben de 31 Mart seçimlerinde Avucar'da bağımsız belediye başkanı da bu arada. Ee, özellikle bu deprem, heylanlar ve benzeri tehlikeleri e, özellikle anlatmak için böyle bir adaylık mevhumuna gelmiştim. Eser bölgesi özellikle seçimler konusunda çok konuşuyordu. Özellikle yüksek katlı yapılardan kurdu Şimdi yüksek katlı yapılar veya oradaki mevcut yapı stonunun artması aslında şöyle bir şey nedir oluyor. Yukarıdaki yükü arttırıyorsunuz. Yani heylan kütlesi Şöyle düşünün, bir eğimli bir alan var. Eğimli alanın üst, üst kısmına, taç bölgesi veya göğde bölgesi dediğiniz bölgelere çok fazla yük yüklerseniz gider. Ben şunu şöyle örnekliyorum aslında. elinize bir sabun alın, sabunu eğimli bir yere koyun ve sabuna yukarıdan bastırın Sabuna artık belli bir noktadan fazla yük, fazla geldiğinde o sabun hareketmeye başlayacaktır. Yani bu öyle bir şey. Çünkü AKP İhtiyazı'nın özellikle bu bölgede aşırı yapılaşmaya girişildi. Bu aşırı yapılaşma da bölgedeki... Zemin kitle hareketinin nedeni oldu. Şimdi ben incelememde şunu söyleyeyim. Bu alanda ben 2.128 sokak Oran Gazi Caddesi, 2.126 sokak Ertuğrul Caddesi ve 2.124 sokaklarının bulunduğu yerlerde bu heyelan kitlesinin hareketinin olduğu yerler var. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burada eylanlar genellikle killi birimlerde olur. Az önce kil çünkü sabuna benzer. Az önce bahsettiğim gibi. Kirler var ve buradaki formasyon bir formasyonu özgürlüğümüz kirler. Üzerinde işte çukur çöşme formasyonu var. Üzerinde işte yük Yön formasyonu var. Bunların sıralarını ben düzgün söylemem tabii de çukur çöşme formasyonu daha Sonra üzerinde bakış öykü varsa tepelik kısımlar da olabilir. Ve alüyon kısım Dolgu toprak var. Şimdi bu bölgede şöyle bir heylan kütlesi var. Normalde ana bir heylan kütlesi var bir de böyle parça parça ters yönde yani yamaca doğru dik bir şekilde geçen heyran e, şey tabelalar var. Ben şimdi burada yaptığım incelemede bu az önce bahsettiğim 5 sokakta yaptığım incelemede iki tane farklı Bu özellikle kırıkları takip ettiğimde kırıkların olduğu yerler aşağı yukarı altta 2128 Caddesi ile 2070 caddesiyle ile 2028 caddesiyle, 2070 Caddesinin kesiştiği alanda bir şu anda okul inşaatı var. Buraya yeni bir okul yapıyorlar. Bu okulun olduğu yerde bir iki saat çalışması başlamış. Yani kazık kazık yapmışlar yine. Evet, bunu televizyonlarda izledik. Evet, bu son yıllarda özellikle tepe'de de oldu, Kartal'da oldu, işte dün de tepede oldu galiba bir okulun olduğu yerde. Evet. Kartal'da okulun olduğu yerde. Dün, dün değil, ondan önceki gün Avcılar'da bir tane binada yine bir sıkıntı oldu. Binanın giriş katındaki kolon ve duvar patlatılığını da söylediler. Binaya girmek şu anda mümkün değil fakat o binaları talih ettiler. Özellikle bunlar çok eski binalar, 34-35 yaşında binalar. Fakat bu binalar ciddi şekilde mühendis görmediği e, fotoğraflardan çok rahat veya gittiğinizde bilebilirsiniz. Bu bölgede daha aynı şekilde e, şey... E, bu kazık sistemi yapılmış ve kazık sistemiyle ben gittim hatta gördüm içeride içeri girdim uzaktan bakabildim ancak fakat orada şunu yapıyorlardı e, orada kazıkların olduğu yerde e, kamyonlarla işte toprak getirip e, e, orayı şey yapmaya çalışıyorlardı doldurmaya çalışıyorlardı amaç şu şimdi biz heylanı heylan üç kısma oluşuyoruz kabaca en üstteki kısma taç ortadaki kısma gövde en alttaki kısma da topuk diyoruz şimdi siz topuk kısmındaki yükü çekerseniz yani ki burada o 2018'den itibaren başlayan bir kazık çalışması var. İki çalışması var. Oradaki tutan toprak vardı dedi kısmı. Oradaki yukarıdan gelen yükü tutan toprak vardı. Siz de oradaki topu al, toprağı aldınız. Oraya iki sağ yapılmış, fakat iki sağ, ya yeterli olmadı. E, kitle hareketine neden oldu. Çünkü uzun süreden beri burada bir sallantıların olduğunu, kırıkların, çatlaklarının, yollarda kaymaların olduğu, oturmaların olduğu söyleniyor. Oradaki insanlar tarafından. Oradaki iktisar çalışması başladıktan sonra da e, bu kitle hareketi hızlanmaya başladı. Fakat şimdi arkadaşlar orayı geçen hızdan beri kamyonlarla doldurmaya da iktisar çalışmasını güçlendirmeye çalışıyor. Birinci soru şu, burada yetersiz bir iktisar çalışması olabilir. Fakat ben sadece oradaki iktisar çalışmasına bağlamak istemiyorum bu mevzuyu. Çünkü az önce dediğim gibi SNS gazetini 2-3 dönemde bölümleten AKP iktidarı Buradan ciddi bir yapılaşmaya başladı. Ve buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi bu. Çok yoğun yapılaşma. İkincisi, buradaki eylan kütlesinin temeli Marmara Forum dediğimiz Beylik başlar. Aşağıda haram dereye kadar devam eder. Yani ana kütle burası fakat içinde küçük küçük eylanlar var. Mesela bizim şu andaki incelediğimiz, söylediğimiz yer küçük küçük heyelanların olduğu anlamda bir tanesi. Fakat ana kütle Marmara Forumu'na başlıyor. Burasının nasıl bir özelliği var bir de? Burası zamanında hareket alanı ilan edilmiş bir yer. Bu Ne alanı oh, anlayamadık efendim. Hakliyat alanı. Harfiyat. Evet. Hayır, alanı. Mesela aynı şey şeydi de var. Filizköy'e Filizköy gidin... Filizköy sanayisinin alt kısmı da aynı şekilde. Zamanında orası harfiyat boşaltım ilan ilanmış. Ya da işte gidin büyük Beceri Deve Bartolom olduğu alanlar ya da bu Beykent Üniversitesi'nin altında kalan kısımlar. Orada bazı evler yaptılar hatta isimlerini vermek istemiyorum şu anda. Oradaki evlerin olduğu yerde de benzer zamanda bundan 6-7 yıl önce aynı şekilde sıkıntılar olmuştu fakat orayı yine kazıklarla tutturma çalıştılar. Çünkü burası zamanında 8-10 metrelik harfiyatlar vardı ve bu harfiyatlarla dolayı bir kayma meydana geldi. Yani insanoğlunun kendi eliyle yarattığı aslında bir heylan. Şimdi burası da, bu bölgede böyle bir özellik. Bu bölge zamanında e, heylan boşaltma alanı olarak demiş. Burada, hatta oradaki ben çevredeki insanlarla konuştum. Ya burada 8-10 metrelik böyle 3-4 bina metre yüksekliğinde e, dolgu alanları vardı dediler bana insanlar. Bir, burada bir yapay dolgu var. İki, kazık açılmış. Üç, aşırı bir yükleme var. İktidar tarafından özellikle buradan pus yapılmış. Bina yükü ekstra bindirmiş. Tüm bunlar yan yana gelince, aslında burada bir heylan şey diyor yani, hareket miyim de ne yapayım artık? Heylana kendi özgürlüğü üstü belki de. Bulunduğu alandan direkt yapan ve buradan 30 tane evi boşalttılar. Fakat yine tekrar insanlar evlerine girdiler. Evet Fakat dün itibariyle e, valilik kararıyla ve kaymakamlık kararlarıyla e, evlerine girmelerine izin verildi. Ben de maçılamamıyorum. Mesela orada benim de anlamadığım şey şu şey oldu. Hangi nedene istimaden hangi ölçüme... Ben çünkü mühendisiyim. Ben jeofizik mühendisiyim. Ya ben önce ölçüme bakarım. Fiziksel ölçümdür benim aklımla yani Şimdi orada şöyle bir şey yapıyorlardı ben gittiğimde. Orada ilk metredirimiz kuylara açıp kuyularda hareketini oradaki çiftler hareketinin ne kadar olduğunu ölçmek çalışıyorlardı. Şimdi aslında bu enklimet ölçümü de böyle birkaç günlük ölçüler değil, uzun süre ölçümü olması gerekiyor ve hassas ölçüler yapmak gerekiyor. Orada bir firma geçmişler, o dalar Afatin firma. 3-4 tane enklimetli kuyu kazdılar, 30 metre, 40 metrelik oradaki çiftler hareketinin var olup olmadığını veya hızının ne olduğunu tespit etmeye çalışacaklardı. Ben 2-3 günden beri yapılan ya da belki kuyular bile etmişti, daha, bile belki de hazırlamamıştır. Hiçbir bilimsel ölçü var mı yok mu bilmiyorum. Belki oradaki insanlar söylemişlerdir. Ben bilmiyorum, görmedim. Ve kamuoyuyla paraşlar mı? Görmediğimde neye göre orayı kapattılar? Neye göre tekrar açtılar? Benim aklımda bu var. Yani niye açtınız? Niye kapattınız? Öncelikle bununla ilgili bir kamuoyunu bilmeniz gerekiyor. Yani demek gerekiyor. Ki, biz burada ölçü aldık. E, sonuçları zorlaştırdık. Bunlardır. Buna göre biz burayı kapattık. Evet ama hareketi bak, sadece 2 3 gün izleyerek bu hareket yok demek de çok bana sağlıklı bir yaklaşım bak, gelmedi. Ben de onu eleştiriyorum, eleştiriyorum. aslında. Yani, Doğru ama ülkemizde yani özellikle İstanbul'umuzda böyle bununla ilgili çok alan var aslında bu tür alanlar. İstanbul'umuz zaten deprem hazır değil fakat biz deprem dışında bu tür heyelanlar da aslında depremler sırasında Katiklenebilen olgular, yani biz sadece depremi değil depremin yaratacağı ikinci olgulara karşı özellikle yangın başta olmak üzere yangınlar, heylanlar, kaya düşmeleri, zemin çökmeleri, oturmalarını gözlememiz gerekiyor. Mesela buradan eğer bir kireç taşı birim olsaydı hatırlarsanız Konya'da kaya çok fazla obruklar oluşuyor. Evet. O obruklar böyle biz bunlara sinkol diyoruz ya da boşluklar oluşuyor mağaradaki e, boşluklar. Burada kireç taşı birimi olsa belki ileride biz şunu göreceğiz biliyorsunuz İstanbul'un yeral taşıların eskiden yüzeydeymiş. Bunlar 1960 1960'larda 70'lerde, 15 metrede. Şimdi yeralt suları 150-200 metre derinlerde bu bölgede. Bu yeralt suların çirkinmesi aslında bölgedeki kirin şaşlarında da çökmeleri neden oluyor. İleride biz kendi coğrafımızda bunlarla yani İstanbul'da karşılaşıyoruz. İstanbul'da obruklar mı göreceğiz yani? Ben, ben göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü mesela Batman'da görüyoruz. Batman'da yaklaşık şehir içerisinde 300 yakın şey var. Çökme oluştu, sinko dediğimiz. Hı hı. Ve Konya'da var. İleride biz İstanbul'da... Ben çünkü... Ee, çalışmalarım var benim. Bu özellikle boşluklarla ilgili, çekmelerle ilgili çalışmalar, bilimsel çalışmalar da yapmıştım. Ben ileride emin olun. Hatta böyle özellikle Amerikan siliminde olur ya işte yetkiler, ölçü alır evet, bu, evet. bu tür şeyler. Türkiye'de de bu tür ekiplerin aslında oluşturulması gerekiyor bir şekilde. Ama bu Eternet'teki olay benim gerçekten hala kafamda soru işareti. Yani bu konuyla ilgili aslında hangi ölçümlere göre e, bu iş yapılar? Çünkü gözlemlere göre bence şunu yapılar. Önlem anlamında iyi. Yani bunu kapatmaları, insanların canını, canını korumaları açısından önemli. Fakat ...hangi ölçünün sonuçlarına göre tekrar çıktığını bilmiyorum... ...o benim için kafamda bir soru içerdi. Evet, şimdi siz, sizin söylediklerinizden anladığım... ...bir bir kere burada doğal olarak... E, ...jeolojik yapı açısına e, baktığımız evet. zaman... ...bir heyelan riski zaten var... Tehdidi evet. var daha doğrusu. Bunun üzerine bir de insan kaynaklı bir heyelan tehdidi oluşturulmuş. Burası dolgu alanları yapılmış ve yeteri do, belki de düzgün olarak yapılmadığı için dolgu alanları e, bu heyelan riski artmış. Bütün bunun üzerine bir de e, heyelan e, riskini arttırmak açısından şey e, e, bina e, yükü e, fazladan gelmiş. E, evet. Peki e, bütün bunlar burada dururken e, dediğiniz bir, bir, bir, bir yerden bahsettiğiniz bakanlar kurulu kararıyla sanıyorum. Ambarlı balaban. He, orası kap, şey yapmış, e, imara kapatılmış galiba. Diğer evet. yerler. Kapatlar. Peki diğer yerlerde buna benzer bir tedbir niye alınmıyor? Özellikle işte bu son derece gündemde olan afet riski alanların dönüştürülmesi gibi bir takım yasal olanaklarda söz konusuyken evet. burada bir adım atılmıyor. Bu konuda bir şey söylemek mümkün mü? Tabii söyleme şimdi, biz ben bir ben TUMOP üyesiyim. TMO AKP kibidarı... TUMOV'un tüm denetim etkilerini enden aldı. Şu anda biz Türk Mimar Mühendisliği Birliği olarak yıllardan beri aslında Toki'nin yaptığı, yani aslında e, TOKİ normal e, insanların konut üretecek bir, e, bir yapı. E, fakat artık Toki e, insanlara sosyal konut üretecek bir olmaktan çıkmış. Başka bir şeye dönüşmüş durumda günümüzde. Biliyorsunuz sürekli e, büyük firmalara ihaller verip özellikle ikisara yakın firmalara ihaller da alsan bir firma pozisyonuna dönüştü. Peki. Buradan baktığınızda Çocuğum olarak biz aslında TUMOK olarak bizim denetleyeceğimiz bir alanımız yaparız ama biz TUMOK olarak şu anda yapılan hiçbir zemin etkisini denetleyemiyoruz. Yapılan hiçbir inşaat mühendislerinin, mimarların, şehir plancılarının, elektrik mühendislerinin, jeopizik mühendislerinin, jeoloji mühendislerinin yaptıkları etkiler denetlenmiyor şu anda. Biz firmada, firma, firma sahibi olan meslektaşlarımızın yaptığı çalışmalar belediyelere gidiyor ve oradan belediyeler işte projeyi işte bir şekilde onarıyorlar. Ben aynı zamanda üniversitedeyken bile özellikle bu bölgede az önce konuştuğumuz bölge aslında raporlarım vardı. Raporlarla ilgili bir çok önlem dediğim adı çoğu yerde önlem alınmadı. Yani üniversite raporlarını sadece firmalar, müsait firmaları alıyorlar. İşte bizim üniversite firmaları hazırlıyorlar. Raporları, zemin raporlarını, üniversite raporlarını. Onlar ee, müteahhitleri veriyor. Normalde belediye de diyor. Belediye bunlarla ilgili denetimi yapmış olduğunda fakat genel olarak yapılmıyor. Bununla ilgili önlemler. Çünkü ben birçok e, yaptığım üniversite raporunda da sözünü ettiğim önlemlerin alınmadığını da gördüm. E, Müteahhitler alıyorlar. Bizim hazırladığımız raporları insanlara. İşte bak burası biz inceledik yaptık. Burası e, üniversite raporu Bak var. Bak Çalışıyor. Biz hı hı. öncelikle e, ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Bizim sadece bilimsel üniversitelerin yaptığı bilimsel çalışmalar dışında bu bölgelerle ilgili pek bir şey yok. Şimdi Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi geçmişte burada mikro bölgeleme çalışmaları yaptı diye biliyorum ben. Yanlış. Tam, işte, tam onu söyleyecektim. Şey, şey, şimdi normalde İstanbul ama Büyükşehir Belediyesi'nin mikro bölgeleme çalışması Avrupa kısmına dolu Asya kısmına olmuş. Fakat da Avrupa kısmındaki olanlar İstanbul'da ağızlar parseller ya da parseller olan alana kadar geldi. Fazlalardan sonra aslında bu haram derin olduğu bu kısmın doğu kısmı var. Esen haram derin olduğu kısmın batı kısmında çalışılmadı. Yani bu bölge çalışılmadı. Karşıda hmm. çalıştı. Büyükşehir Belediyesi tümü taa eee çalışması için bir 2012'de biten 2007'de başladılar. Bu orasını çalıştı arkadaşlar. Fakat yer kalan kısımları İstanbul'un şu anda büyüme etmeciliği, küçülme yarışı da büyük kısım bilinmiyor şu anda. Zemin yani mikro bölgelemesi yapılmadı. Bu ayrı bir sıkıntı. Çünkü şey söyleyeyim mi? Nasıl bizim İstanbul'da yüksek kat yapılar yaptılar yıllarca. 18 Mart 2018 tarihine kadar İstanbul'da, yüksek, Türkiye'de yüksek kat yapılar yönetmeliği yoktu. Yani iki gün sonra ben şuna bakıyorum. Ben yargı hususuna bakarım. Ben her iş sağlığı, güvenliği, uzmanlığı eğitimde aldım. Hmm. Ee, orada bize şunu anlatılar. Yani yargı mevzuat neyse ona göre karar verdiler. Makin fakat fakat memade İstanbul'da birçok yüksek katlı bina var. Bu yüksek katlı yapıların çoğu bilimsel metre dayanarak yapılmadı. Sadece özel firmalara veya üniversiteki öğretim üyelerine evet. hazırlatılan analizler sonucunda yapıldı. Bu da ayrı bir sorun. Bu bölge bilinmiyor şu anda. Bu bölgede heyelanlar olduğu biliniyor. Bu bölge özellikle haram Derin o yerde benim bir çalışmam var şu anda. Daha sonuçlanmadı. Bu bölgeden ben Batı Karadeniz fay payı dediğiniz fayın hayatımı geçtiğini düşünüyorum. Bununla ilgili benim üniversitede İstanbul Üniversitesi'nde öğretim yapmış olduğum bir proje vardı. Bu proje verilerinin sonuna sonunda değerlendirme çalışıyorum. Bir yayın yazmaya çalışıyorum bu ilgili. Buradan birçok talih faylar var. Ama belki de buradan bir başka bir fayda değil. Batı kazanesi fayı da buradan geçebilir. Yani aslında dediğim gibi sadece deprem değil, depremin yaratacağı heyelanlarla da baş etmek zorundayız. Bu bölgenin birçok kısmının heyelan olduğunu, özellikle plan notlarında burası ilgili üniversite raporu hazırlanması gerektiği bilmiyor fakat burası ile ilgili yapılan üniversite raporlarına dair önerilere bile unulmadığı, realit edilmediğini ben görüyorum en azından. Bu hmm. da bunlardan bir tanesi burası. Şu anda sadece bu kazık, bu bölgenin okul yapılacak alandaki e, Kazıklar açısından harcayaptı odur olarak e, topuk bölgesinin desteği bölgesi desteklenmeye çalışılıyor. E, fakat dediğim gibi ben merakla şey bekliyorum. 2 kilometre ölçülerinin sonuçlarını bekliyorum. Acaba ne buldular da burayı tekrar yaptılar? Burada, burada bir de okul Alkibetlerin bir suçu var. Onu söylemek istiyorum. Burada Alkibet idaresi aslında buradaki yaklaşmayı, buradaki eten belgesinin mevcut yönetimleri bunu yaptı. Bunun birinci mevsim budur. çünkü ben şunu okuyorum. Bugün Alkibet diğer bir Alkibet veya başka bir fark yapabilir. Ben şurada şunu yapmış İnsan hayatının hiçbir şekilde hiçbir partiyle bağ olamaz fakat insan hayatının şöyle bir özelliği var. Birileri insan hayatını tehlikeye sokuyor, soktu buradaki, özellikle yaklaşmamış olarak, özellikle dolgu alanlarının olduğu yerlerde, bu kadar yemin olduğu bir alanda ee, önlemsiz, güvensi bir şekilde buradaki insanları yerleşim açıp burada insanlara ev aldılar. Çünkü buradaki insanlar emekçi kent sakinli. Alın teriyle paralarını kazanan insanlar. Bu insanlar burada oturttuğumuzda fakat buradaki insanların yapı güvenliği almak devletin anayasa görevidir. Bunu yapmalarını bekliyorum sadece. Evet, e, yani sizin söylediklerinizden ve de okuduklarımızdan gerçekten durumun vahameti e, daha da e, ortaya çıkıyor. Bu bir, 2010'da e, gazetelerde şöyle karıştırdığımızda şey yapıyoruz. 2010 yılında gene çok fazla tartışmaya açılmış bir konu bu. E, ve İstanbul depremi açısından, İstanbul depreminin yapacağı, vereceği hasarlar açısından en büyük tehlikenin bu bölgeler olduğu avcılar, büyük çekmece, küçük çekmece, işte esenyurt falan gibi alanlara olduğunu söylenmişti. Şimdi görüyoruz ki hakikaten fazla bir şey yapılmamış, hatta durum daha da kötüleşmiş, üzerindeki yük arttırılmış ve Ay, ve şey. Bizim. Benim doktor tezimde, sözünü kesinlikle kusalım, benim doktor tezimde İstanbul'un Avrupa kısmı, Ben İstanbul'un kara kısmının Avrupa kısmı, Büyük Çekmece Boğaz'a kadar, Marmara Denizi'nden Çel'e yoluna kadar kısmı çalıştım. Benim doktora, 2012'de bitirdim doktorumu, onu evet. yayınladım çok saygımda gibi. Hı -hı. Şey söyleyeyim, ben de mesela kendi doktor tezimde özellikle birçok araştırmacının söylediği gibi, özellikle Büyük Çekmece ile Küçük Çekmece arasındaki, özellikle yoğun nüfusun aynı zamanda zemin koşulları da yan yana geldiğinde, büyük hasarın burda şekilleneceğini, büyük hasarın burda olacağını gibi istop olarak zaten e, 3 yıl önce açıklamıştık. İstanbul'da hatta biz şöyle bir şey açıkladık. Yani biz e, istatistiksel verilere bakarak İstanbul'daki tarafsız depremlere bakarak mevcut nüfusa göre İstanbul'da ortalama 625 bin kişinin hayatını kaybedeceğini söyledi. Sene Bakan çıktı, çevre bakanı çıktı. İstanbul'da bin bin kişinin ölmesini bekliyoruz diye bir açıklama yaptılar. Yani Düşünün biz böyle bir rakamdan başlıyoruz. Yani bu heyelanlar da e, yani biz deprem değil, deprem dışında heyelanlar gibi aslında depremde tiksinecek heyelanlar gibi durumlarla karşı karşıya, yangınla karşı karşıya. Yangın mesela özellikle e, Japonya'da olan 1995 Kobe depremi 1970 San Francisco depremlerinde şehirler yanarak yanmış. E, evet. Yani, evet. Yani bunlara karşı da önemlilerini alınması gerekiyor fakat Baktığımızda iktidarlar bunla ilgili yani önlemlemek yerine daha fazla yaklaşması gerek, daha fazla nüfus hatta Karadeniz yerleşim açmak, Kanadistan'da gibi bence tabisiz bir proje hayata içmek için ulaşıyorlar. Bunlar e, yapmak yerine e, binalarımızı dönüştürmek ücretsiz dönüştürmek, ücretsiz şekilde kontrol etmek en güzel çünkü ben mesela belediye başkanlığı şunu söyledim Avucularda Avuculardaki bütün binaları 12 bin yakın bina var. Bütün binaları ücretsiz olarak kontrol etmek bizim görevimiz. Yani belediyelerin görevidir diye bu konuda bir çalışma yaptım aslında. Hı -hı. Yakın zamanda tekrar belediye gidip bu konuda ilgili tekrar e, konuşacağım belediye başkanımız da Turan Bey de iyi birisidir. Evet. Kendisi de konuşup bu konuda aslında avcada bir zemin beton laboratuvarı kurup burada bütün binalar ücretsin girmek, gereklenenlerle şimdi almak, iki gün sonra avcada herhangi bir bina yakaladığında diğer beledilerdeki gibi ya da işte insanlar hayatın teriket olacak ya da Karpal'da bina yakaladığı 21 kişi öldü. Aynı şeyleri başka yerde görmek istemiyoruz fakat son günlerde özellikle çok fazla istanat duvarının çok fazla bina yakaladığını görüyoruz. Burada sorun şu, burada kesinlikle TMO denetim etkisini elinden almasından kanak olarak biz e, hiçbir bina yapıyı denetleyemiyoruz, demirleri denetleyemiyoruz, özellikle zemin kısmına biz bakıyoruz, rock cement olarak. Evet. Denetleyemediğimiz şeyler hakkında teklif ediyoruz. İki darım bir an önce TMO denetim etkisini tekrar e, yasal olarak vermesi gerekiyor çünkü eğer biz denetleyen artık özel firmalar işte en, işi en düz şekilde yapmak için herkese bir şey söylemek istemiyorum. İşimizin yapanlar da vardır evet ama insandan işimiz yapıldığı denetlenmedi Türkiye'de şey ki devletin görevi uzur. Bunu yapmadığı sürece de insanların bu tür şekilde istinat duvarının çökmesi, binadan yıkılmasıyla çok fazla karşılaşacağız. Evet. E, bu istinat duvarı yıkılması konusu da esasında son günlerde son derece fazla gündeme gelen bir konu. Türkiye'nin her yerinde sadece var diye. Acaba zemin mühendisliğinde bir soru mu var? E, inşaat mühendisliği eğitiminde bu konuda bir e, problem mi var diye zaman zaman insanın aklına da geliyor. E, evet. Gerçekten e, o da önemli bir konu. Onu bu da bir başka programda belki ele almak mümkün olabilir. Evet. E, ben de hemen e, 1999 düzce depremini hatırlatmak istiyorum Savaş Bey. Biliyorsunuz işte siz de söylediniz. Dün itibariyle boşaltılan 30 tane binaya e, yerleşim yeniden sağlandı. Hatırlarsanız 99 depreminde de çünkü e, Deprem riski nedeniyle konteyner e, kentlerde bulunan ve çadırlarda bulunan aileleri e, valilik kar e, kararıyla evlerine e, yerleştirdikleri, evlerine döndürdükleri günün ertesinde deprem meydana geldi ve 700 küsur vatandaşımız hayatını kaybetti. Dileriz yurtta da böyle bir e, kötü... Hadiseyle karşı karşıya kalmayız ama şunu tespit ediyoruz ki artık depreme bile gerek kalmadı. Binalarımız şu veya bu nedenle kendiliğinden çöküp gidiyorlar. Size çok teşekkür ederiz Savaş Bey. Ben, ee, ben sa çok teşekkür ederim. Ervan Bey'le çok selamlar. Ee, teşekkür ederim. İyi programlar yorum. Konu teklifte teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok, çok teşekkür teşekkürler. İyi günler. Saygılar. Hoş Hoşçakalın. Bir mukabele. Hoşçakalın. Evet efendim. E, telefon hattımızda Savaş Karabult arkadaşımız vardı. Jeofizik mühendisi e, ve e, kendisi doçent idi İstanbul Üniversitesi'nde ama e, KHK e, kararlarından biriyle e, görevinden uzaklaştırıldı. Evet şimdi e, Sarper Öhsan bestesi ne grup yorum'dan e, dinliyoruz. 1 Mayıs marşı. hear yeah, yeah. Radyotasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde Savaş Karabulut arkadaşımızla konuştuk. Jeofizik mühendisi kendisinden Esenyurt bölgesinin zeminine ilişkin bilgiler aldık. Evet, şimdi e, söz sende. Elman. Evet, e, esasında bundan e, birkaç hafta önce... E, Ömer Bey ile yaptığımız programda, Ömer Madrid ile yaptığımız programda böyle bir girişini yaptık fakat sonra devamını getiremediğimiz 2018 yılına ait genel bir resmi e, afetlerle ilgili e, çizmek e, için e, birkaç dakika e, zaman ayıralım diye düşündüm. E, bu e, bilgiler Belçika merkezli. E, diye afetlerin epidemiolojisi üzerine araştırmalar merkezi diye e, Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz e, kurum tarafından ki bu kurum e, bu konudaki yani Birleşmiş Milletler'in e, çeşitli birimleriyle birlikte belki de e, en ciddi istatistikleri tutan e, kurum. E, ...MDAT diye de ilgilenen... ...dinleyicilerimiz... ...internet üzerinden... ...bu şey, bilgileri, bilgilere ulaşabilirler. Şimdi bunlar... ...Nisan ayının başında... ...2018 yılına ilişkin... ...DAT şeylerin, verileri, istatistiklerin... ...bir özetini yayınladılar. Esasında 2018 yılı... ...belki de daha önce de... ...dinleyenler duymuşlardır bizden. Hani şey olarak... ...özellikle jeofizik... ...kaynaklı afetler açısından yani deprem, depreme bağlı afetler açısından oldukça sakin bir yıldı. Özellikle deprem sayısı son derece daha doğrusu katastrofik diye nitelendirebileceğimiz, büyük felaket şeklinde yorumlayabileceğimiz deprem sayısı açısından oldukça sınırlıydı. Ama şey özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak daha şiddetlenen bazı hidrometeolojik afetler açısından da oldukça hareketli bir yılda. Şöyle e, diyelim e, esasında bir hani da, oldukça sakin geçtiğini belirlemek açısından e, 2008 ila 2017 yılları ya yani 2008 ve 2017 yılları arasında ortalama yıllık e, iklime bağlı veya da jeofizik e, ve jeofizik nedenli afetlerin sayısı ortalama 348. Geçen sene, 2018 yılında bu sayı 315'e düşüyor. Ee, ölü sayısı ve bu afetlerde ölenlerin sayısı 11.804. Bu ortalama, bu söylediğimiz bölümde yani 2008-2017 arasındaki ortalama da 67.500. Yani ölü sayısında da çok ciddi bir azalma var. Ee, şeyde e, to toplam afetlerden etkilenen insan sayısına baktığımızda... ...gene 2018 yılında 68,5 milyon kadar insanın afetlerden etkilendiğini görüyoruz. E, bu ort sayı ortalaması 2008-2017 yılları arası için 198,8 milyon. Yani orada da üçte bir oranda bir azalma var. Ve e, son olarak da e, şey ekonomik hasar e, tahminlerine baktığımızda... E, bu 2008 ila 2017 yılları arasında ortalama olarak senelik 166.7 milyar dolar gibi bir e, zarar söz konusuyken... ...geçen sene 2018'de bu miktar 131.7 milyar dolara düşmüş vaziyette. Yani genel olarak esasında daha iyi bir daha yıl bir, diyebiliriz. Daha iyi bir, daha sakin, daha az zararlı, daha az e, hasarlı, daha az ölümlü bir yıl e, diye nitelendirebiliriz. Evet. Bu e, afetlerin hani e, coğrafi olarak dağılımına baktığımızda Asya kıtası özellikle ön planda e, bunu Amerika kıtaları e, Gü Güney ve Kuzey Amerika e, kıtası Avrupa ve Afrika takip ediyor e, olayların e, da, şey olarak e, kategori olarak dağılımına baktığımızda afetlerin e, başta e, ...sel felaketleri geliyor... 127 yirmi tane... E, ...büyük e, etkileyici... ...kayıtlara geçen... E, ...sel felaketi gerçekleşmiş... ...bu geç 2018 yılında... ...bu da esasında... ...bu kayıtlara geçen e, toplam afet miktarının... ...yüzde... ...otuz e, ...biraz üstünde oluyor... Ağırlıklı... Ağırlıklı olarak o... Evet. Kısım dotlim kaynaklı... Aynen, e, aynı şekilde... E, 95 tane e, ciddi fırtına var... Bu sel felaketlerine baktığımız zaman esasında işte 21. yüzyılın bir gerçeği bu. Gerçekten her yerde oluyor. Nijerya'da var. Yaklaşık 700 bin insanın etkilendiği bir şey ve 300 kişinin öldüğü bir sel felaketi. Büyük boyu sel felaketleri arasında. Hindistan'da var. 504 kişinin öldüğü bir sel felaketi önden sonra da çeşitli e, dünya çeşitli bölgelerinde e, sel olayları gerçekleşti. E, büyük fırtınalara e, baktığımızda tabii burada şeyler e, kasırgalar ve de e, e, tayfunlar e, ön plana çıkıyor. E, Amerika'daki iki kasırgayı hatırlarsınız belki. Michel ve e, Florence. Bu ikisinin üzerine konuşmuştuk biz. E, bunlar e, bir de e, şeyde e, Filipinleri vuran tayfun Cebi var. E, bu kasırgaların en büyük özelliği tabii çok büyük ekonomik zararlara neden oluyorlar. E, bunlardan mesela Florence 14 milyar dolar. E, Michel de 16 milyar dolar ekonomik hasar bırakıp gitmiş. Ee, aynı şekilde şeyde e, Tayfun Cebi'de 12 buçuk milyar dolar yani oldukça büyük bir rakam. ölü sayıları açısından çok daha sınırlılar ama cebinin 300 civarında ölüme de neden olduğunu ve 10 milyondan fazla insana etkilediğini söyleyelim. gene iklimsel nedenlerle ortaya çıkan afetler, şey kuraklıklar ve çok şey yüksek ısı, şey sıcaklık değerleri. Bunlar Kenya'da, Afganistan'da ciddi kuraklıklar meydana geldi. Orta Amerika ülkelerinde, El Salvador'da, Nikaragua'da aynı şekilde ve şe Güney Asya'da, Doğu Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da bölgesi olarak kuraklık sıkıntısı yaşanan yerler. Olayların geneline baktığımızda esasında ölüm afetler nedeniyle ölümün en çok gerçekleştiği ülke Endonezya. Endonezya'da toplam afetlerle bağlantılı olarak 5510 kişi hayatını kaybetmiş. İn şeyde Hindistan'da bu rakam 1 milyon şey pardon 1396 Japonya'da 438 Guatemala'da 427 şeklinde devam ediyor. E, bu tabi e, ölüm e ,lerin başında Endonezya'da Eylül ayında meydana gelen deprem ve arkasından oluşan çok ilginç e, ve, ve de, e, hani çok alışılmış olmayan bir tsunami olayı, e, bir e, körfez bölgesinde bir tsunami'nin ya, yarattığı felaket. Bu da bu e, olayda 4.340 kişi hayatını kaybediyor ki depremle bağlantılı haya, e, can kayıpları burada sadece 564. Geri kalanı e, şey e, e, tuzunamı nedeniyle oluşan ö, ölü kayıpları. Yine ee, e, ülke bazında baktığımızda afetlerden en çok etkilenen ülke Hindistan insan sayısı açısından 23 milyon 910 bin kişinin e, Hindistan'daki işte e, şey e, özellikle su baskınları ve de e, aşırı yağışlardan etkilendiğini görüyoruz. E, bunu en, e, Filipinler ve Çin takip ediyor. Deprem açısından dediğim gibi oldukça sakin bir yıl. İki tane çok e, hani e, ölüm e, or, e, olaylarının çok fazla olduğu iki deprem var. Bir tanesi Endonezya'daki e, Sulawesi e, depremi. E, burada beraberindeki Tursunemle birlikte 4.340 kişi öldü. Ondan sonra da e, Papua Niu Guinea'de e, oluşan e, Papua Yeni Guinea'de oluşan e, deprem ki 181 kişi burada. ...hayatını kaybetti. Ee, diğer e, tür e, şeylere baktığımızda... ...afetlere baktığımızda... E, ...önemli bir şey... E, ...yangınlar, orman yangınları. Burada yakın komşumuz şey, Yunanistan'da... yüz kişinin, yaklaşık yüz kişinin öldüğü büyük bir orman yangını var. Ayrıca e, Amerika'da, Kaliforniya'da... E, bir dizi orman yangını birden çıkıyor ve bunlar içerisinde özellikle Campfire denen e, orman yangını, o isimle adlandırılan orman yangını 88 kişinin ölümüne neden oluyor. Ama burada bir de ayrıca çok ciddi bir e, ekonomik kayıp da söz konusu. 16,5 milyar dolarlık bir has ekonomik den bahsetmek mümkün. Bir takım volkanik aktiviteler var. E, bu volkanik aktivitelerde en önemlisi Guatemala'da yaklaşık 400 kişinin öldüğü e, volkan patlaması, bir de Endonezya'da gene e, volkan patlaması ve ona bağlı olarak oluşan tsunami. 400 kişi de e, burada e, Endonezya'da Sumatra ve Java adalarında hayatını kaybetti bu afetlerde. E, sonuç olarak e, Endonezya'daki de, de, şey sismik aktiviteler. E, arka ar Japonya'daki Hindistan'daki ve başka ülkelerdeki e, şey su baskınları bazı volcanik aktiviteler ve de e, orman yangınları 2018'in e, önde gelen afetleri diye değerlendirebiliriz e, umarız. 2019'da bu sayı bu trend devam eder. Afetlere sayısında azalma olur. Afetten etkilenen insan sayısında azalma olur. Afetten eee evet, can, can kaybı azalır. Azamlar, ekonomik kayıplar azalır. E, şu anda yalnız 2019'un ilk 3 e, ayına baktığımızda esasında e, çok ciddi olarak iklimsel e, etkilerin e, kendini gösterdiğini de söyleyebiliriz. Evet. Ee, bu Marmara Üniversitesi'ndeki sempozyumun ikinci gününde üç e, oturum yapıldı. Bunlardan birisi kamu harcamaları açısından afet yönetimi idi. Ee, sunumlar Profesör Doktor Besim Bülent Bali, <gülüyor> afet kalkan, kalkınması üzerine Kazım Gökhan Elgin. <gülüyor> Nurhan Yen Türk Profesör Doktor Nurhan Yen Türk İstanbul Büyükşehir Belediyesinin harcamaları üzerine bir sunum yaptı. İkinci oturum afetlere karşı toplumsal dayanıklılığın arttırılması ve halk katılımı idi. Burada afet risk yönetiminde fayda-maliyet analizi ve İsmet projesi ekonomik etki analizi İlkay Rodoplu tarafından sunuldu. İstanbul ili genelinde afetler karşısında sosyal hasar görülebilirlik araştırmasını Emin Yahya Menteşe Büyükşehir Belediyesi'nden harita yüksek mühendisi sundu. Afet ve medya sorumluluğu üzerine de ben bir sunum gerçekleştirdim. Afetlere karşı toplumsal dayanıklılık ve yerel kapasitenin geliştirilmesinde gönüllülüğün rolünü de Hüseyin Karadayı Mak e, Mahalle Afet Gönüllülerinden aktardı. E, son oturum afet yönetimi ve özel sektör üzerineydi. Son derece enteresan bir oturumdu. Buradan konuklar e, ağırlayacağız sanıyorum önümüzdeki dönemde. İş sürekliliği, reel sektör uygulamaları, Hande Bilgisu, Marsh Risk konsulting. E, AFET e dirençli özel sektör ve AFET e hazırlıkta örnek bir çalışma olarak Sağlam Kobi projesi ve çıktıları Riyaka'ya Sağlam Kobi platformu, iş sürekliliği yönetimi e, nedir ne değildir. Tamer Demir e, i̇ş sürekliliği ve telekomünikasyon sektörü örneği Mustafa Komut Vodafone'dan sunum yaptı. İş süreklilik planlarının test edilmesi Doktor <gülüyor> Ceyhun Eren Allianz Sigorta'dan bir sunum yaptı. Evet efendim bugünkü Altın Saatler programını burada e, tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.